Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Hicri 28'de Hala Sultan dediğimiz o güzide İslam şahsiyeti bu topraklara gelmeseydi. Acaba biz burada olur muyduk? Acaba bu güzellik burada olur muydu? Bilemiyorum. Ben sizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. O esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatudur. Bir de şu selamla selamlıyorum. Selam olsun. Ey Ümmü Haram'ın kardeşleri, komşuları, dostları olan kardeşlerim Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Benim aklıma gelen, bilmiyorum sizin aklınıza da geliyor mu? Medine neresi, Kıbrıs neresi? Ne işin var ana senin buralarda? Sanki 21. asırda mı yaşıyoruz ki uçağa bineceksin bir buçuk saat sonra Medine'den Kıbrıs'a geleceksin. Bahsettiğimiz tarih 14 asır önceki bir tarih. O günkü şartları o günkü imkanları aklınızda şöyle bir canlandırın. Allah aşkına bu insanlar ne duydular ki? Evlerini, barklarını, eşlerini, çocuklarını terk ettiler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayak izleri, ayakları, mübarek naşı orada dururken Medine'yi terk ettiler. Bizim can attığımız İbrahim'in kenti Mekke'de dururken, Mekke orada, Kabe orada dururken oraları terk ettiler. Bir bindiler atlarına, Ellerini aldılar bir kılıç önündeki belaları def etmek için kılıç kan dökmek için değil evet onların elinde kılıç vardı ama beşerin kanına girmesi için değil İslam'ın önündeki engelleri kaldırmak için vardı. Ellerini aldılar bir kılıç bir çıktılar ki çıkış o çıkıştı birçoğu da bir daha dönmediler. Acaba onlar İslam'ı nasıl anladılar? biz nasıl anlıyoruz ki biz duyuyoruz uyuyoruz onlar duyuyor uyuyor ama onların uyuması bizimkiyle farklı tabi onlar tabi oluyor onlar gereğini yerine getiriyor aynı Kur'an'ı dinlemiyor muyuz Allah aşkına aynı Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sözlerinin muhatabı değil miyiz Acaba ne var bizde eksik olan ki 86 yaşındaki bir kadının bir hanımın hanımlar sultanları içerisindeki bir sultanın dizine derman olan gönlüne ferman olan imanına takviye olan o şey bizlere o manada etki etmiyor. Belki bugün Ümmü Haram anamız bize bunu anlatacak. Bu toprakları toprak yapan ruhun ne olduğunu anlatacak bize. Ben İstanbul'dan Eyüp Sultan'dan geldim size selam getirerek. Özellikle Eyüp Sultan dememin bir sebebi var ona geleceğim. Ancak biz oralarda siz burada Kıbrıs deyince aklınıza ne geliyor onu da merak ediyorum. Sadece yavru vatan mı? Sadece bir miktar bizimle aynı dili, aynı ırkı taşıyan insanların bulunduğu bir toprak parçası mı? Kıbrıs deyince biz neyi anlıyoruz? Neler aklımıza geliyor? Neleri biz zihin dünyamızda canlandırabiliyoruz? Bunların hiç muhasebesini yaptık mı? Eğer Kıbrıs deyince biz sadece biraz önce söylediklerimi hatırlıyorsak, yavru vatan bizimle aynı dili konuşan bir miktar insanın bulunduğu soydaşlarımızın yaşadığı bir toprak parçası diye bir yer hatırlıyorsak ve zihnimize ilk düşen buysa ortada ciddi bir sıkıntı var. Biz Kıbrıs tasavvurumuzu yeniden sahabenin rehberliğinde inşa etmemiz gerekiyor o zaman. Çünkü onların Kıbrıs derken çoğu adını bile bilmiyordu. Ama Akdeniz'de bir ada diye onlara işaret edilen, Akdeniz'de bir ada diye onlara hedef gösterilen, Akdeniz'de bir ada diye bir arinin onlara işaretiyle onların gündemine gelen şu topraklar sahabenin aklına çok farklı şeyler getiriyordu. Biz bugün bu manada zihinlerimizi yeniden düzeltmemiz gerekiyor. Öyleyse eğer Kıbrıs deyince ne anlamalıyız? Birincisi onlarca sahabenin ayak izlerinin olduğu bir toprak parçası hatırımıza gelmeli. Onlarca sahabenin diyorum. Belki yüzlerce demem lazım bilemiyorum. Ama onlarca diyeyim siz bilin ki bizim burada bugün Ümmü Haram anamız için bir meclis kurmamız Sadece bu topraklarda onun var olduğunun işareti değildir. O bir semboldür. O bir işarettir bizim için. Ama süreci biz iyice takip ettiğimiz zaman bu topraklarda çok sahabi efendimizin ayak izlerinin olduğunu söyleriz. Dedim ya Eyüp Sultan'dan size selam getirdim. Niçin biliyor musunuz? Ebu Eyyub el Ensari. İstanbul'a varmadan 20 yıl önce bu topraklardaydı. O da buraya gelen sahabenin içerisindeydi. Onun için siz İstanbul'a giderseniz Eba Eyyub El Ensari'ye Kıbrıs'tan selam götürün. Benim gibi İstanbul'dan gelirseniz de onun selamını buralara iletin. Bu topraklarda onun ayak izleri var. Sadece onun mu? Size birkaç isim söyleyeyim. Ümmetin Mesih'i tek başına yaşar, tek başına ölür, tek başına haşır meydanına doğru yürür. Yalnız adam o peygamberin diliyle. Kim? Ebu Zer el-Ghifari'nin ayak izleri var bu topraklarda. Ümmetin hakimi olan Ebu Derda'nın ayak izleri var bu topraklarda. Muaviye bin Ebi Süfyan ve hanımı Fahite ikisinin ayak izleri var burada. Suffa Mektebi'nin gözde bir talebesi isimler vereyim biraz merak uyansın sizlerde. Vasile İbni Eska onun ayak izleri var bu topraklarda. İstanbul ordularının genel komutanlarından biri olan buradan İstanbul'a yürüyecek. Fedale İbni Ubeyd. O kahraman yiğidin ayak izleri var burada bu topraklarda. Kudüs'ün ilk Müslüman valisi olan Ümmü Haram validemizin de eşi olan Ubade İbni Samit'in ayak izleri var bu topraklarda. Bir züht ve takva kahramanı olan Cübeyr İbni Nüfeyr'in ayak izleri var bu topraklarda daha sayayım mı size? Nedir bu Allah aşkına? o insanların burada bir hatıraları varsa, iman adına bu topraklara iz bırakmışlarsa, biz Kıbrıs deyince aklımıza sahabe gelmiyorsa, Kıbrıs deyince sahabe diyarı diye bir toprak bizim zihin dünyamızda canlanmıyorsa, en başta bu sahabeye karşı bir vefasızlıktır. O insanların ayak izlerinin burada olması, Buranın değer itibariyle nerede durması gerektiği konusunda bize çok önemli şeyler söyler. Kıbrıs deyince aklımıza gelmesi gereken ikinci şey. Bir Kıbrıslı insanların huzuruna çıktığı zaman şu sözü söylerse bu sözde hilaf yok. Biz Hazreti Peygamberin rüyasıyız. Elhak bu söz Kıbrıs içinde Kıbrıslı içinde doğrudur. Çünkü burası biraz sonra size detaylarını anlatacağım Hazreti Peygamber'in rüyasının bir neticesidir. O rüya görmeseydi, o rüyayı sahabe anlamasaydı, sahabe o rüyayı kendisine bir hedef olarak belirlemeseydi, Hazreti Peygamber'in vefatının üzerinden 17 yıl dikkat buyurun tarihe. 17 yıl geçmeden o iman ordusunun bu topraklarda işi olur muydu? Dolayısıyla biz Kıbrıs deyince aklımıza gelecek olan ikinci şey Hazreti Peygamber'in rüyası olan bir belde olmalıdır. Üçüncüsü Müslümanların güven kazandıkları mühim bir beldedir bu burası. Müslümanların Güven kazandıkları. Neyi kastediyorum bununla? İslam'ın ilk donanması buraya geliyor. Eğer o ilk donanma buraya gelseydi ve bir başarı elde etmeseydi, Allah korusun Müslümanlar gemilere binerek ilahi kelvetullah sancağını ötelere taşıma noktasında bu kadar... Önemli başarıları belki sağlayamayacaktılar. Belki o seferler gecikecek diye. Ama Müslümanlar bu topraklarda bu başarının altına imza atınca Kıbrıs iman ordusuna bir güven oldu. İman ordusu buradaki başarıdan sonra demek oluyormuş. Biz düne kadar çölün toprağında, devenin üstünde, atın üstünde... O sancağı ötenlere taşıyorduk şimdi Allah geminin üstüne çıkardı bizi geminin üstünde de taşınıyormuş der arkasından gereklerini yerine getirirlerdi ve onu yaptılar. Dolayısıyla Kıbrıs dediğimizde aklımıza gelecek olan üçüncü şey bu ya dördüncüsü Kıbrıs yer altı zenginlikleri olan bir beldedir. Kastım ne? Ben burada yeraltı zenginlikler olduğunu biliyorum. Zaten Kıbrıslılar benden daha iyi bilir. Burada bakır madenleri var olduğu için Kıbrıs ismi ondan dolayı verilmiş. Asli dilinde Rumca mı Yunanca mı onu bilmem ben. Asli dilinde Kıbrıs'ın kelime manası bakır madeni demek. Ama benim kastım o değil. Yeraltı kaynaklarından benim kastım... Burada manevi anlamda yerin altında sahabenin dışında da o kadar değerler var ki sahabeden sonra bu değerlerin ziyadeleşmesinin en önemli işareti olmuş. Merak edin araştırın kimler var onları da siz bulun. Beşincisi Kıbrıs deyince aklımıza ne gelmeli? Bugün adına meclis kurduğumuz Ümmü Haram validemiz gelmeli. Nasıl ki İstanbul der demez, Manevi Fatih, Eba Eyyub El Ensari zihin dünyamıza düşer. Kıbrıs der demez de, Ümmü Haram anamız zihin dünyamıza düşmeli. Peki bana diyeceksiniz ki, Hocam siz İstanbul'da, Eyüp Sultan'a gidiyorsunuz. Orada onun türbesi karşınızda. İstanbul'da, Medine'nin kokusunu duyuyorsunuz. Biz ise Kıbrıs'tayız. Ama Ümmü Haram validemizin kabrılarına kadar biz bile bugün ne kadar yolu zorladıksa olmadı. Gidemiyoruz, mahrumuz. Böyle bir mahrumiyet bizim için bir dezavantaj değil mi? Öyle görünüyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir durum... Sahabenin en büyük arzusuydu. Ne diyorum ben? Şu durum sahabenin en büyük arzusuydu. Ne demek bu? Sahabe bir yere cihad için gittiği zaman ya şehit olacağı sırada ya hastalanıp ölüm yoluna gireceği anda ne diyor yanındakilere biliyor musunuz? Bizim algılayamayacağımız bir söz bu. Diyor ki alın beni İçlere götürebileceğiniz kadar içlere götürün. Beni öyle bir toprakta gömün ki o toprakta ezan olmasın. Ezanın olmadığı topraklarda gömün. Peki niçin ey Resulullah'ın mübarek ellerinde yetişen o bahtiyar nesil niçin? Niçin böyle bir talep? Gerekçe belli. Eğer ezanın olmadığı topraklarda bizi gömerseniz. Bizden sonra gelenler, orada bir sahabi var ama orada ezan yok. Gider gelirler, kapıları zorlarlar, ziyaret adına bir şeyler yaparlar. Bizim orada olmamız oraya ezanı taşır. Ben inanıyorumlar Nakaya ezanın ulaşacağına, siz inanmıyor musunuz? Anamız orada olduğu müddetçe bu iş olacak. İnşallah bir gün nasıl bu topraklarda ezanı Muhammediye özgürce semaya yükseliyorsa o topraklarda da yükselecek. Allah o günleri bizlere kavuştursun, eriştirsin inşallah. Kıbrıs deyince aklımıza bunlar gelmeli. Ümmü Haram anamız ve onun gibi yiğitlerin Başlattıkları o iman mücadelesinin bu topraklarda nasıl bir değere mal olduğu zihin dünyamıza düşmeli. Siz ona hala sultan diyorsunuz. Niye öyle diyorsunuz? Kimin halası o? Efendimizle nasıl bir akrabalığı var? Nasıl bir soy birlikteliği var? Nasıl böyle bir isimlendirme ortaya çıkmış? Ona ait birkaç şey söyleyeyim size. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın babası Abdullah. Onun babası Abdulmuttalib, onun babası Haşim. Haşim buraya ticaret için gidip gelirken buraya derken Yesribe, yani o günkü adıyla Yesrib, bugünkü adıyla Medine'ye oradan bir hanım ile evleniyor ki o hanımın adı Selma binti Amr. Selma binti Amr Beni Necardan. Neccar oğullarından Ümmü Haram anamızın kabilesinden O da aynı kabileden İhtimal ki o yakınlıktan dolayı Beni Neccardan olmasından dolayı Efendimizin babası Abdullah'ın teyzesi ya Babaya teyze olan Resulullah'a hala olur ya Onun için hala sultan denmiş Bu bir ihtimal Başka bir ihtimal Derler ki bizim kaynaklarımız Bir süt bağı var herhalde Çünkü Efendimiz O haneye Çok acayip bir farklı halde Girip çıkıyor Biraz sonra söyleyeceğim Hatta bazı kaynaklara göre Mübarek başını Birkaç kez Ümmü Haram anamıza Taratmıştır Yaş olarak Efendimizden epey büyüktür Böyle bir yakınlığın Altında bir süt anneliği ya da sütten dolayı bir bağ olabilir. Araştırıyoruz var mı? Mesela bazıları diyorlar ki Amine annemizle Ümmü Haram arasında olabilir. Araştırıyoruz bir bağ bulamıyoruz. Diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam 6 yaşında Medine'ye geldiği zaman Ümmü Haram'ın kardeşinden süt emmiş olabilir. Araştırıyoruz bulamıyoruz. Böyle bir bağ da yok. Ama bir gerçek var bir hakikat var ki o ev o hane efendimizin dünyasında sıradan bir ev değil. O evin özel bir hali var. Sütten mi başka bir şeyden mi bilemiyoruz. Süt yakınlığı varsa eğer onun tespiti bizim için zordur. Ancak bir şeyi bilebiliyoruz. O hane... Resulullah için özel bir hanedir. Peki özelliği nereden kaynaklanıyor? Birkaç şey söyleyeyim onun için. Ev bütün fertleriyle özeldir. Ümmü Haram validemizin annesi Melike binti Malik. Babası Milham bin Halid. İkisi de İslam'a yetişmeden vefat ediyorlar. Efendimiz'i görmüyorlar. Ancak Ümmü Haram anamızın bir kardeşi var, kız kardeşi adı Ümmü Süleym. İki tane de erkek kardeşi var. Haram İbni Milhan, Süleym İbni Milhan. Üç ferdiyle bir de Ümmü Haram validemizle dört ferdiyle iki kız, iki erkek dört ferdiyle imanı temsil noktasında Medine'de parmakla gösterilen bir ev. O evin iman adına nasıl bedeller ödediğini biz çok iyi biliyoruz. Hiçbir şey bilmesek Ümmü Haram validemizin bu topraklarda olması o bedelin boyutunu bize öğretir. O ayrı bir mesele ama çok şey yaptıklarını da biliyoruz. O ev Efendimizin nazarında bu manada özel bir ev. İkincisi o ev iki tane şehidin evi. Biraz önce adlarını size söylediğim iki erkek var ya. Haram İbni Milhan, Süleym İbni Milhan. İlk günlerde ablalarıyla beraber iman ediyorlar. Ablalarıyla onlar arasında yakınlık da çok ileri düzeyde. Ablaları aslında onların anneleri. Anneleri gibi. Zaten Ümmü Haram ismi, Ümmü Süleym ismi nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Biri Haram'ın annesi. Biri Süleym'in annesi kardeşlerine analık yapıyorlar onlar. Öyle ablalar ki onlar kardeşlerine analık yapacak kadar onlara kol kanat geriyorlar. Bu aile iman edince Haram İbni Milhan'ın ve Süleym İbni Milhan'ın yeri o günden sonra Suffa mektebi oluyor. Bedir harbi oluyor, Bedre katılıyorlar. Uhud savaşı oluyor, Uhud'a katılıyorlar. Hicretin dördüncü yılı Biri Ma'une savaşında daha doğrusu seriyesinde Biri Ma'une Kur'an öğretmenlerinin gönderildiği bir seriyedir. O seriye sırasında katılan kırk öğretmenden ikisi bu erkek kardeşlerdir. İkisi de o sefer sırasında şehit oluyorlar. Bundan sonrasını Enes bir malik anlatıyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Haram ile Süleym'in şehadetinden sonra o eve sık sık gidip gelmeye başladı. Anlıyor musunuz niçin o eve Resulullah gidip geliyor? Şehitlere bir yönüyle vefa adına, şehit ailelerini taltif etme adına o evlere sık sık gidip geliyor. Üçüncüsü o ev Enes gibi bir yiğidin, Bera gibi bir şehadet sevdalısının teyzelerinin evidir. Ümmü Süleym Enes'in ve Bera'nın anası. O halde Ümmü Haram onların neyi oldu? Teyzeleri oldu. Teyzeleri olduğu için oraya Efendimiz hep Enes bin Malik ile gider gelir. İhtimallerden bir tanesi de şudur. Enes bin Malik'in teyzesi olduğu için... Teyze kelimesinin de karşılığı Arapça'da haletun olduğu için. Haletun kelimesi bazen bizim dilimize teyze yerine hala diye çevrildiği için. Enes'in teyzesi Enes'in halası olmuş. Hala Sultan diye de öyle meşhur olmuş. Bu da ihtimallerden bir tanesi. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki. O evi özel ev kılan nedenlerden bir tanesi de o eve Resulullah'ın sürekli Enes bin Malik ile gidip gelmesi. Onunla beraber gidip gelmesi o eve böyle bir değer kazandırıyor. Dördüncüsü o ev koca itibariyle de kıymetli bir evdir. Ümmü Haram validemiz daha önceleri İslam öncesinde Amr İbni Kays isimli biriyle evli. İslam gelinceye kadar o evlilik devam ediyor. Ve o evlilikten Abdullah ve Kays isminde iki erkek çocuğu oluyor. İslam geliyor, iman ediyor o. Hadi sen de iman et diye kocasını zorluyor. Ama kocası iman etmiyor. İman adına ödediği bedele bakın. Kardeşi Ümmü Süleym de öyle biliyor musunuz? Enes'in babası Malik İbni Nadır iman etmeyecek. İman etmediği gibi aileyi terk edip Şam'a doğru gidecek, yolda öldürülecek. Ümmü Haram da aynı bedeli ödeyecek. Kocası iman etmeyince boşanmak zorunda kalacak. Boşanınca ve iman adına bir duruş ortaya koyunca, Allah Amr'dan daha hayırlısını hem de ne hayırlı o öyle biri ki keşke onu da size bir anlatabilsem Ubade İbni Samit'i o Suffa Mektebi'nin en gözde talebesi en gözde muallimi o Kur'an'ı ensar içerisinde hıfz eden 10-15 sahabiden bir tanesi o ensar içerisinde en fazla hadis rivayet eden bir sahabi ve o Müslümanların Kudüs'ü fethettikten sonra oraya atadıkları ki atayan Hazreti Ömer, Ömer'dir Kudüs'ün ilk Müslüman valisi. Daha öte bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Kudüs'e gitseniz iki tane sahabinin kabrini Mescid-i Aksa'ya şöyle sırtlarını dayanmış durduklarını görürsünüz sanki sırtlarını şöyle dayamışlar Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Aksa'nın altını oymaya çalışan o malum zihniyete direnme adına sahabice kameti ortaya koyarcasına bir duruş sergiliyorlar İkisinin de sizinle alakası var kim ikisi biri Şeddat İbni Evs sahabe ordusu buraya gelince Şeddat da burada İkincisi de Ümmü Haram'ın beyi Ubade İbni Samit. Ubade İbni Samit, Resulullah'ın nazarında çok kıymetli birisi. Ümmü Haram anamız onunla evlenince o haneye gidip gelme noktasında Efendimizin ziyaretleri daha da artacak. O hanenin... En önemli sebeplerinden bir tanesi değer itibariyle en önemli sebeplerinden bir tanesi de nedir biliyor musunuz? O hanede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kıbrıs'ın rüyasını gördü. O hanede Efendimiz İstanbul'un müjdesini verdi. Biraz sonra size anlatacağım. O haneyi değerli kılan kıymetli kılan özelliklerden sadece birkaç tanesi. O hanenin sahibi Ümmü Haram, o hanedeyken Efendimiz geliyor Medine'ye ve o hanede ziyaret mahallelerinden biri oluyor. Doğumu kaç Ümmü Haram'ın? Miladi 563. Yani Efendimiz'den 8 yaş büyük. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e İslam geldiği zaman Medine'de Nübüvvet ile görevlendirildiğinde kendisi 40 yaşındaysa Ümmü Haram 48 yaşında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetin 10. yılında Esat İbni Zürare'nin üzerinden imanın mesajlarını Medine'ye ulaştırdığında Dikkat edin bu yaşlardan bir noktaya geleceğiz Ümmü Haram anamız 66 yaşında 67 yaşında İman ettiği zaman da 67 yaşında 68 yaşında İman ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselama kadın olmasına rağmen biat ediyor. Kadın olmasına rağmen cihatlara katılıyor. Uhud gazvesinde cephenin gerisinde duran ve İslam askerlerinin geri hizmetini gören yiğit hanımlardan bir tanesi de odur. Ve biz onu Huneyn gazvesinde de görüyoruz. Medine'de Resulullah ile hatıraları çok ama ben sadece bir tanesini söyleyip asıl mecraya doğru yani Kıbrıs'ın fethine doğru sizi ulaştıracağım. Hicretin 5. yılı, Hendek gazvesinin arkası, Efendimizin sürekli gidip geldiği bir haneye orası yine o hanede Ümmü Haram validemiz o aziz misafire en iyi en güzel sofrayı kurmuş. Yemekler yemmiş. Yemeğin arkasından Resulullah istirahat etmek için odanın bir kenarına çekilmiş. O orada övle uykusuna yattığı zaman. Ümmü Haram anamız nefes almadan gözlerini Resulullah'ın üzerinde yoğunlaştırmış. Efendimizin her halini izliyor. Öyle bir aziz misafir Kimin evine gitse ne yapacaksa Ümmü Haram anamızda onu yapıyor. Efendimiz bir müddet istirahat edip uyuyunca bir anda uyanıyor. Yüzünde güller açıyor. Öyle bir tebessüm çehresine ulaşıyor ki Efendimizin onu hemen hissediyor Ümmü Haram. Geliyor Efendimizin karşısına söz şu, anam babam sana feda olsun ya Resulallah seni güldüren şey nedir? Ey ümmü haram ümmetimden bazılarının ifadelere dikkat edin harita çiziyor efendimiz harita ümmetimden bazılarının mavi denizler üzerinde krallar gibi melikler gibi tahtlar kurarak sefere çıktıklarını gördüm. O günler 70 yaşında ümmü haram kendinizi 70 yaşında sayın. 70 yaşında bilmiyorum var mı içimizde 70 yaşında sayın kendinizi Ve siz o hadiseye şahit olsaydınız Nasıl bir tepki gösterirdiniz Ümmü Haram anamız şimdi nasıl tepki gösterecek Bir kıyas edelim Ne derdik mesela 70 yaşında olsaydık Efendimiz bir müjde verdi Deniz seferlerini müjdeledi Deniz Medine'ye çok uzak Mavi denizlerden bahsediyor kızıl denizden değil mavi denizlerden bahsettiği için o anda coğrafyanın sınırları olabildiğince genişliyor. Çok ötelerden bahsediyor efendimiz. Oralara bir sefer düzenleneceğini söylüyor. Karşısında duran ise 70 yaşındaki bir hanım. En iyisi şunu söylemeliydi. Ya Resulallah dua et de. Çocuklarım o seferin içerisine dahil olsun. Güzel bir dua. Böyle bir dua istenmesi hoş bir şey. Ya da şunu deseydi ya Resulallah dua et. Neslimden birileri o işin içinde olsun. Bu da güzel. Ya ötesi ya Resulallah dua et. Eşim Ubade İbni Sabit o işin içinde olsun. Hayır. Sahabeyi sahabe yapan... En temel şeyi öğreniyoruz Nedir o Hayır mı var arkadaş Hayır adına bir iş mi yapılacak Sağa sola bakmak yok Ben yapamam deyip bahanelere sarılmak yok Cinsiyete takılmak yok Yaşa takılmak yok Başa takılmak yok Ya ne var bir hayır mı var ben o hayırın içerisinde olmalıyım. Ve aynen öyle oluyor. O anda Ümmü Haram'ın dediği söz. Ya Resulallah dua et. Ben onların içinde olayım oluyor. Açılıyor eller. Ya Rabbi sen Ümmü Haram'ı onlardan say. Onların içine kat diye. Alemlere rahmet olarak gönderilen... Kutlu Nebi orada dua ediyor. Sonra bir daha istirata çekiliyor Efendimiz. Ümmü Haram yine Efendimiz'i gözlerini onun üzerinde yoğunlaştırmış onu izliyor. Bir müddet sonra Efendimiz uyanıyor. Yine aynı hal. Yine yüzünde güller açıyor. Hemen soru geliyor. Ya Resulallah şimdi niye gülüyorsunuz? Allah rüyamda bana ümmetimden bazılarını gösterdi. Binmişler kara nakil araçlarına. Atlara, develere neyse artık. Kalabalık cemaatlerle uzunca seferlere çıkmışlar. Nereyi söylüyor Efendimiz anlıyorsunuz değil mi? Daha sonra izah gelecek. Arkasından başka bir şekilde izah gelecek. Ama biz anlıyoruz. Bahsedilen sefer Konstantiniye seferidir. İstanbul seferidir. Orayı söylüyor. Aynı tavır Ümmü Haram'da. Ya Resulallah dua et. Ben de onların içerisinde olayım. Ne diyor Efendimiz? Hevasından, haşa hevesinden, haşa kendinden konuşmayan, her konuştuğu Rabbul Alemin olan Allah'ın onayından geçen Resulullah orada sen de onlardansın demiyor. Ya ne diyor? Sen ilklerdensin. Onlardan değilsin. Sen Deniz seferine Katılanlardansın ve vesselam efendimiz Daha sonra buradan sonrasını Bukhari'den nakledeceğim size Daha sonra efendimiz iki sefer içinde Şunları söyleyecek Ümmetimden deniz seferlerine Katılacak ilk taifeye Allah cenneti Yazdı Ne demek bu cennet onlara Vacip oldu Yani o sefere katılanlar Allah'ın bir ikramıyla Cenneti hak ettiler Arkasından diyecek ki Ümmetimden bazıları Kayseri'nin merkezine Neresi merkez? Konstantiniye İstanbul'a yapılan sefere Katılanlar Allah'ın merhametine Erişecekler Bu iki müjdeyi de alıyor Ümmü Haram anamız Şimdi bu hadisin üzerinde değerlendirme yapalım aleyhissalatü vesselam efendimiz bize bu haberi verdi hadis bize ne söylüyor çok şey de ben birkaç noktaya dikkatlerinizi çekeceğim birincisi hadis bize şunu söyledi mi Kıbrıs seferi İstanbul seferinden öncedir bunu dedi mi bize dedi sahabe Resulullah'tan bir haber duyduklarında o habere şahit olunca yani gerçekleşeceğine şahit olduklarında ne diyorlar biliyor musunuz? Sadak da ya Resulallah diyorlar. Şimdi biz de bunu söyleyelim mi içimizden? Efendimiz dedi ki Kıbrıs seferi İstanbul seferinden önce olacak. Açıkça demedi bunu. Nasıl söyledi? Ümmetimden bazıları tahtlar kurarak deniz seferine katılacaklar müjdesini verdi. Arkasından ikinci rüyada deniz seferini kara seferine çevirerek Kostantiniyeyi gösterdi. Dolayısıyla Kıbrıs seferi İstanbul seferinden önce oldu. İkincisi Müslümanlar deniz seferine başlayacaklar ve çok büyük galipiyetler elde edecekler. Doğru mu? Sadak da ya Resulallah. Elbette ki o da doğru biz de buna şahidiz. Üçüncüsü her iki sefere katılanlar da cenneti kazanacaklar Allah'ın merhametine muhatap olacaklar. Bu da müjdeyi veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için el hak doğrudur. İnşallah biz de cennete gittiğimizde nasıl doğru olduğunu orada göreceğiz. Dördüncüsü bizim için önemli bir şey bu. Ümmü Haram anamız... Kıbrıs seferine kadar yaşayacak. Şimdi, Efendimiz bu müjdeyi ne zaman verdi? Hicretin 5. yılı. Kıbrıs ne zaman sahabe tarafından fethedildi? Hicretin 28. yılı. 23 yıl boyunca anamız, bu işin olacağına dair, bu işin gerçekleşeceğine dair umudu, hep yüreğinde taşıdı. Hiç o yüreğinden onu çıkarmadı şüphe adına bir şeye kapı açmadı. Bakın yaşı ilerlemiş bir gün hastalanmış zannetmiş ki akrabaları ölecek torunları çocukları hepsi etrafına birikmişler gözyaşı dökmeye başlamışlar. Anamız ölüm yolunda sanki gözünü açıyor ve onlara şunu söylüyor hiç boşuna ağlamayın ben ölmüyorum diyor. Ben Resulullah'ın o müjdesine nail olmayana kadar ölmeyeceğim. Bu bir Müslüman'ın Resulullah'ın verdiği söze karşı tavrını gösterir bize. Allah Resulü dediğimiz bana deniz seferine katılacaksın. Benim için bitti. O ne olursa olsun gerçekleşecek. 23 yıl boyunca yüreğinde sakladı o umudu. 23 yıl sonra o umuda nail oldu. Efendimiz aslında o müjdeyi vererek Ümmü Haram anamızın o seferlere kadar yaşayacağının haberini verdi. Beşincisi Ümmü Haram validemiz kara seferlerine erişemeyecek. Hadis bunu da verdi değil mi bize? Hadis onun sadece o seferlerde olacağını söyledi. Eğer yaşaca, yaşasaydı yani ömrü o manada uzun olsaydı Efendimiz aleyhissalatü vesselam belki onun müjdesini de verecekti. Ama orada hayır sen ilklerdensin dediği için iş bitti. O müjdeyi aldı Ümmü Aram anamız. Beş yıl daha müjdeden sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber yaşadı. Efendimiz ondan razı ve memnun olarak gitti. Bugün hadis kitaplarında birkaçını size aktardım. Onun lisanından biz yedi tane hadis okuruz. Efendimiz ile olan birlikteliği yedi tane hadis üzerinden de bize nakledilir. Efendimiz vefat edince Hazreti Ebu Bekir döneminde o da o dönem içerisinde kendisine yakışan bir duruşun sahibi olarak kaldı. Devir Hazreti Ömer devri olunca Kocası Ubade İbni Samit cihat meydanlarına çıkınca o da bazen kocasına eşlik etti ilerleyen yaşına rağmen. Ancak o özellikle kocasıyla beraber bugün Suriye'nin içerisinde kalan Humus'a geldi. Humus'ta talim adına ilim adına kocası ilim meclisleri kurduğu zaman o da kocasının en büyük destekçisi oldu. Hazreti Ömer'in hilafetinin son demleri. Şam valisi Muaviye İbn Ebi Sufyan bir mektup yazıyor Halife Ömer'e. Diyor ki deniz seferleri başlatma adına bir arzum var. Eğer izin verirsen bir donanma oluşturayım. Akdeniz'deki adalardan işe başlayayım. Cevap geliyor Hazreti Ömer'den hayır diyor. Daha biz hazır değiliz. Denize de alışık değiliz. Ben İslam askerlerinin, Alışık olmadıkları bir cihat hareketine katılarak zay olmasını istemem. Şartlar oluşana kadar bekle. Bekle diyor. Muaviye bekliyor. Hazreti Ömer Hicri 23'te şehit oluyor. Onun yerine İslam'ın 3. halifesi olan Hazret Osman geliyor. Hicretin 27. yılı Hazret Osman'ın hilafetinin 4. yılları Muaviye İbni Ebi Sufyan bir mektup daha yazıyor. Halife Osman'a izin ver. Donanma oluşturayım deniz seferlerini başlatayım. Hazret Osman aynı cevabı gönderiyor. Aynen Hazret Ömer gibi. Biz buna alışık değiliz diyor. Şartlar da oluşmamış onun için beklediyor. Muaviye gelen mektuba bir cevabı mektup yazıyor. Şöyle yaparız böyle yaparız deyip Hazret Osman'ı ikna ediyor. Hazreti Osman iki şartla izin veriyor. Şartlara dikkat edin. Şartlardan biri şu. Deniz seferine katılacak askerleri zorlamayacaksın Gönüllülük esası üzerine asker toplayacaksın Gönüllülük esası üzerine de orduyu oluşturup Akdeniz adalarına göndereceksin İkinci şart Sefere sen de katılacaksın Hem de sadece sen değil Hanımınla beraber katılacaksın ki Müslümanlara güven olsun Hazreti Osman'ın yazdığı mektup bu Mektup Muaviye ulaşınca tamam diyor ve başlıyor İslam dünyasının o günkü İslam coğrafyasına haberler göndermeye ilk İslam deniz filosunu oluşturuyor. Tarih Hicret'in 28. yılı. Oluşuyor. 1700 parçadan bir filo oluşturuyor. İslam'ın ilk donanması ve komutan olarak da oraya Abdullah İbni Kaysa atıyor. Bazı çağdaş İslam alimlerinin isabetle tespit ettikleri bir bilgi var. O bilgiyi aktarayım önemli bir bilgi. Abdullah İbni Kays İslam tarihinin ilk amiralıdır. Doğrudur bu tespit. İlk amiral odur. İlk amiral olarak 1700 parçadan oluşan İslam donanması oluşturuluyor. Lübnan sınırları içerisinde şu anda kalan Akka limanından Kıbrıs'a doğru gönderiliyor. O anda Mısır'da Müslümanların elinde, Mısır'da arka taraftan bir donanmayla, Abdullah İbni Serhin komutasında, Abdullah İbni Ebi Serhin komutasında bir orduyla geliyorlar. İki ordu adayı iki taraftan kuşatıyor. Kuşatma oluyor. O gün burada olan ada halkı karşıt bazı taarruzlarda bulunuyor. Çok sıkıntılı bir durum durum. İslam askerleri de biraz zor bir halde o ravilerden bir tanesi Übeyt isimli bir ravi bize aktarıyor. Boynu böyle hafif eğik, sırtı eğik, yaşlı olduğu her halinden belli olan bir kadın şöyle ilerledi İslam askerlerinin önüne ey İslam'ın mücahitleri dedi. O yapısına uygun bir biçimde bir ses tonuyla değil gür bir sedayla Ey İslam'ın mücahitleri dedi. Konuşan kim? Anamız. Ümmü Haram anamız konuşuyor. Ey İslam'ın mücahitleri. Vallahi ben şu kulaklarımla duydum. Resulullah dedi ki ümmetimden deniz seferine katılacak ilk ordu cenneti hak etmiş bir ordudur. Görüyor musunuz şu kara parçalarını? Sizin topraklarınızı gösteriyor. Görüyor musunuz şu kara parçalarını? O toprakların arkasında cennet var. Siz bilirsiniz diyor. Sahabe ordusunun ne hale girdiğini o hanım sahabinin sözlerinin üzerinden siz anlayın. Bir anda coşuyor ordu. Ve sefer başlıyor. Biraz o karşıt adımın olma adına ada halkı dirense de İslam askerlerinin o manada dirençleri o manada aşkları onları daha fazla durduramıyor ve fetih gerçekleşiyor İslam Kudüs'e nasıl girdiyse İslam Şam'a nasıl girdiyse İslam Anadolu topraklarına El Cezire'ye nasıl girdiyse Kıbrıs'a da aynı şekilde giriyor. Ama ben şimdi sizi başka bir tabloya götüreceğim. Tabloyu bize aktaran Cübeyr İbni Nüfeyr o da Kıbrıs'ın askerlerinden birisi. Kahramanı ise Ebu Derda. Sefer bitmiş. Ebu Derda bir kenara çekilmiş ağlamaya başlamış. Cübeyr merak ediyor yanına varıyor. Niye ağlıyorsun ey Allah Resulü'nün sahabesi? Bak Allah bize zafer ihsan etti. Gülmemiz gereken, hamd etmemiz gereken bir yerde niye ağlıyorsun diyor. Ebu Derda bir hal tarif edecek bize ama bilmiyorum o hal bize uyuyor mu uymuyor mu? Siz kıyas edin aklınızda. Diyecek ki niye ağlıyorum biliyor musun? Bak Allah'tan gayri yaşayan... Allah'ı unutan, imana kapılarını kapatan bir kavmi Allah zelil etti bizi ise aziz kıldı. Biz galip olduk onlar ise mağlup oldu. Korkuyorum ya bizim ümmetimiz daha sonra Allah'tan yüz çevirir de şimdi zelil duruma düşen bu kavmin yerine düşerse. Neye ağlıyormuş Ebu Derda anladınız mı? Bizim halimize ağlıyor. Bugün 1 milyar 700 milyon İslam ailesi. Ne haldeyiz? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Felaketi resmedip de morallerinizi bozmayayım. Ama halimiz ortada. Niye düştük bu hale? Niye bu hallerdeyiz? İşte Ebu Derda'nın dediği o. İslam'dan yüz çevirdik. Kur'an hayatımız olması gerekirken Kur'an hayatımızdan çıktı. İman, İslam en büyük izzet olması gerekirken biz izzeti başka kapılarda aradık. Onun içinde bu hale düştük. Ebu Derda o hale düşenlerin halini ağlıyor ki o hal bizim halimiz. Fetih gerçekleşiyor. Bir anlaşma yapılıyor Kıbrıs halkıyla 7200 akçe yıllık haraç ödeyecekler ve burası İslam beldesi olacak. Ezan yükseliyor buradan Hicri 28'de Resulullah'ın vefatının arkasından 17 yıl geçmiş bu topraklardan ezan yükseliyor. Ümmü Haram anamız binmiş bineğin üzerine Larnakaya doğru gidiyor. Yaş 86, 86, 86 söyleyeyim mi yoksa sayayım mı? 86 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında emekli olan bizlere söylenmiş bir söz bu aslında. Ne diyor aslında Ümmü Haram anamız anladınız mı? Eğer meslekse emeklilik var, eğer vazifeyse, eğer kulluksa emeklilik yok. Bunun yaşı yok, sınırı yok. Ölene kadar, sana yakin gelene kadar kulluk etmelisin. Ve risaletin davası adına hizmet etmelisin. 86 yaşında olan Ümmü Haram anamız bize bunu söylüyor. Binmiş bineğinin üstüne yürüyor. Larnakaya yakın bir yere gelince binek huysuzlanıyor. Üzerinden düşürüyor annemizi boynu üzerine düşüyor ve o anda şehit oluyor Allah kendisinden ebeden razı olsun şehit olduğu toprağa da defnediliyor o toprak o günler Rum toprağı yıllar yılı da Rum toprağı olarak kalacak 1571'de Osmanlı buraya gelene kadar da orası Rum toprağı 1571'de ecdadımız buraya geldiği zaman o kabrin halen yerinin var olduğunu görüyor. Peki niye? E unutmayan, unutturmayacak da onun için. Rumlar saliha bir kadın diye o kabri ziyaret edecekler. Aynen Ebu Eyyub El Ensari'nin kabrini Rumların ziyaret ettiği gibi. Ve orada araştırmalar yapılacak. Ümmü Haram anamızın kabri orası olduğu anlaşılınca oraya bir türbe yapılacak. Ziyaret devam edecek. Ondan sonra ne zaman Osmanlı donanması Kıbrıs'ın kenarlarından geçse top atışı atarlar. Bazıları da derler ki dört paye top atışı atarlar. Dört paye neyin sembolü biliyor musunuz? Üç ihlas bir fatiha. Osmanlı orada toplarla anamızın ruhuna Kur'an hediye ederek yürüyecek. Ve o günden sonra da orası ziyaret mahalli kal olarak kalacak Allah ondan da onun yolundan gitmeye aday olan sizlerden de razı olsun fazla sabırlarınızı zorlamayacağım ancak onun üzerinden onun hayatının üzerinden almamız gereken çok önemli mesajlar var ben ancak bir miktarını anlatabildim biz özellikle Ümmü Haram anamızın hayatının üzerinde şöyle bir noktada yoğunlaşmamız lazım onun iman ettiği ve hizmet ettiği bir dava vardı o davanın adı neydi risalet davası aleyhissalatü vesselam efendimiz ne zirvelere çıkan İslam davasının ümmeti Muhammed'deki yansımasıydı o dava ve o dava risalet davası olarak sahabenin dilinde vardı her davanın bir ahlakı var risalet davasının da bir ahlakı var ben o davanın ahlakının neler olduğuna dair beş ilke söyleyeyim hiç unutmayın. Nedir o ilkeler? Birincisi şu. Rüya göreceksin, hedef belirleyeceksin. Rüya görmesen, hedef belirlemesen sen bu davanın mensubu olamazsın. Bu davaya 21. asırdan ses vermek istiyor musun? Rüyan olmalı, hedef belirlemelisin. Ben de dünyanın dört bir tarafına Kur'an'ın mesajlarını, Muhammedun Resulullah sözünü ulaştıracağım diye bir mesajın, bir hedefin olmalı. Rüya görmek bu, hedef belirlemek bu. İkincisi, hedefini gerçekleştirme adına üç damlayı akıtmalısın. Üç damla nedir? Alından akıtılan ter, Terlemeden olur mu? Gözden akıtılan yaş, yeri ve zamanı gelince bedeni Allah yolunda feda etmenin karşılığı olarak bedenden akıtılan kan, davan için, risaletin davası adına belirlenen ruya ve hedefi gerçekleştirme adına bu üç damlayı akıtmalısın yeri ve zamanı gelince. Üçüncüsü arkana bakmayacaksın. Bu davada arkaya bakmak yok. Dönüp de şöyle ya biz kaç kişiyiz sorusunu soramazsın. Biz kaç kişiyiz sorusunu kim sorar biliyor musunuz? Acizler sorar. Ancak acizlerin soracağı soru. Sen Allah adına ve Allah namına yola çıktın mı? Sen varsın. Ve arkanda Rabbul Alemin olan Allah var. Daha kimi istiyorsun sen? Bir kişi daha geldi yanıma. İki mümin mi olduk? Yok. On bir olduk. Bir tane daha geldi. Üç mümin mi olduk? Hayır. Yüz on bir olduk. Şu cemaatin sayısını eğer böyle imanı içselleştirseydik Allah aşkına hangi hesap makinesi alır? Her birimiz birimizin yanına gelince birbirimize böyle bir değer kattığımızı bildiğimiz zaman hangi makine bizi hesaplayabilir? Hangi matematik şu hesabın altından kalkabilir? Bu davada arkaya bakmak yok. Dördüncüsü karşılık ücret beklemeyeceksin. Peygamberlerin ahlakına ait bir cümle söyleyeyim size unutmayın. Beni İsrail... Zekeriya aleyhisselam için söylüyor bu cümleyi ki o cümle aslında Hazreti Adem'den Efendimiz'e o günden bugüne bu davanın tüm mensupları için olması gereken bir cümle. Nedir o cümle? Dinden konuşacak, dinden geçinmeyeceksin. Budur. Risalet davasının ahlakı ve bu ahlakın en temel ilkeleri onun için karşılık beklemek. Ücret beklemek bizim davamızda yok. Beşincisi netice hesabı yapmayacaksın. Ekeceksin toprağa tohumu. Mahsul. Mahsul senin işin değil dostum. O Allah'ın işi. Sen ek toprağa tohumu bak Allah'a. Ondan sonrası Rabbimizin bileceği iş. Ümmü haram anamız eğer bekleseydi mahsulü olur muydu? Ekti toprağa gitti bakın mahsul sizsiniz Allah'ın izniyle. Bu beş tane temel ilkenin üzerinden size beş tane cümle emanet ediyorum sözlerimi de bitiriyorum. İnşallah alacaksınız bu cümleleri hayatınıza taşıyacaksınız. Alacaksınız bu cümleleri ümmü harama komşu olmanın sorumluluğu gereği. Neler yapabiliriz sorgusunu sualini sorarak Müslümanlığımıza, müminliğimize seviye kazandıracak şekilde inşallah yön vereceksiniz. Bir İslam'ın derdi tam anlamıyla derdin olsun ki rüyaların anlam kazansın, hedeflerin yücesin. Gayelerini ve emellerini Aziz dinin kadar büyüt ki koşmaya takat bulabilesin. Niye koşamıyoruz İslam adına? Biz bu kadar büyütmedik de onun için. Son cümleyi tekrar ediyorum. Gayelerini ve emellerini aziz dinin kadar büyüt ki koşmaya takat bulabilesin. İkincisi dava risaletin davası ise Alından terler boşalmalı Geceleri seccaden ıslanmalıdır Dava Risaletin davası ise Alından terler boşalmalı Geceleri seccaden ıslanmalıdır İki damlayı hakkı ile akıt ki Ölümlerin en güzeli olan şehadete erebilesin İki damlayı akıtmayana Allah ölümlerin en güzeli olan şehadeti nasip edebilir mi? Şehit kime denir? Hayatını imanına şahit kılana. Önce şahit kılacaksın hayatını imanına. Alından ter akacak Risaletin davası adına, iman hizmeti adına koşacaksın, yorulacaksın, terleyeceksin. Sonra ümmetin adına gözyaşı dökeceksin, ağlayacaksın, sızlayacaksın. İkisi olunca Allah sana üçüncüsünü nasip edecek inşallah. Üçüncüsü ilk günden bugüne nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin Ayak izleri önünde dururken sen arkana bakmamalısın. Bir ayetten mülhem olarak söyledim. Nisa 69'u açın okuyun. Önünde kimin ayak izleri var? Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin. Önünde onların ayak izleri varsa arkana bakmayacaksın. Bakışlarını büyüklerin ayak izlerine yoğunlaştır ki istikamet üzere yürüyebilesin niye sahabeyi anlatıyoruz anlıyor musunuz adımlarımıza ayar olsun diye ne kadar öğrensek en güzel kul olan Abdullah'ın en kamil hali olan o güzel insanları hayatımız o kadar güzelleşecek eğer biz onlardan bir haber yaşarsak nasıl örnek ve model alacağız bu sefer başkaları onların yerine gelecek Allah korusun kim onların yerine gelse de bizi felakete götürecek dördüncüsü hizmet buradadır ücret oradadır bir daha değil mi bu cümleyi hizmet burada ücret oradadır karşılık bekler menfaat hesapları yapar Taltife, alkışa tevecüh edersen peşin olana aldanır, pişman olursun. Hesabi değil, hasbi davran ki 21. asırda sahabi çizgisini yakalayabilesin. Hesabi değil, hasbi davran ki 21. asırda sahabi kıvamını elde edesin. Beşincisi. Ekeceksin toprağa tohumu mahsul hesabına girmeyeceksin. Neticeye kapılsaydı ümmü haram annemiz 86 yaşında Medine'de oturur buralara kadar gelmezdi. Gayret bizden başarı Allah'tan deyip yürü ki son güne kadar heyecanını yitirmeyesin. Din heyecan ister dostum ama heyecanın altı imanla dolmalı heyecansız iman neye yarar altta iman olacak üstte heyecan olacak bunu son güne kadar 86 yaşına varsam bile 18 yaşındaki bir kız gibi 18 yaşındaki bir delikanlı gibi devam ettirmek istiyor musun altında böyle bir zemin olacak sahabinin zemini gibi zemin olursa bu iş yaşa başa bakmaz ilk günden son güne kadar aynı heyecanla yürür Allah bize de o heyecanları nasip eylesin Tirmizi'nin babının 132 numaralı hadisi nedir biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki benim ashabımdan bir tanesi bir beldede vefat ederse Allah kıyamet günü o beldenin sahiplerini o ashabın arkasında o ashabımı bir gaid bir rehber nur saçan bir önder olarak kaldıracak takacak arkasına o beldenin ashabını haşır meydanına doğru öyle yürüyecek Kıbrıslılar hazır mısınız kıyamet günü Ümmü haram anamızın arkasında Öylece yürümeye Eğer hazırsak Korkmayın Onun arkasında Haşır meydanına yürüyen Aslında mahşere değil Oradan cennete yürüyordur Benim duam şudur ki Allah nasıl bize Bu dünyada Ona komşuluğu nasip ettiyse Nasıl 14 asır sonra Onun adına onun yanı başında bir sofra kurmayı, onun adını andığımız bir meclisi oluşturmayı bize nasip ettiyse, yarın cennette de aynı sofrayı nasip etsin. Ev sahibi o olsun, konuşan o olsun, misafir biz olalım, o sofrada onunla beraber kaşık sallayalım. Allah cennette, Ümmü Haram Anamızın sofrasında bizi bulaş, buluştursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Siyer ve İslam tarihi alanında çalışmaları olan çok değerli hocamız... Abdülaziz Kutla'yı buraya davet ediyorum. Buyurun hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle sizleri selamlıyorum. Efendim çok güzel bir konferans dinledik. Allah razı olsun Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi kardeşimizden. Onun bu güzel sözlerin üzerine herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Bu bir. Ben ilk defa bugün Kıbrıs'a geldim. İki sene önce bu programlar tanzim edilirken hocama söz verdim. Dedim ki Kıbrıs'a programın olduğu gün ben bütün programlarımı iptal edip Kıbrıs'a geleceğim. Rabbim nasip etti. Bugün aranızda olmaktan son derece sevinçliyim efendim. Ben bugün şuna da dikkat ettim. Değerli hocam bizi götürdü. 40 küsür sahabenin Şehit olduğu o ziyaretgaha Ondan da gerçekten çok duygulandım Ayrıca Ümmü Harem'in burada oluşu Zaten bizim burada toplamamıza vesile oldu Rabbim bizi onlarla haşretsin Rabbim onların yüzü hürmetine Hastalarımızı şifa borçlarımıza edalar nasip eylesin Rabbim bizi onların yüzü hürmetine Çoluk çocuğumuzu onlar gibi eylesin ve bizi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında haşreylesin. Efendim bir mesajla ben noktalamak istiyorum. Öyle çok dua da bilmiyorum. Ama içimden geleni sizlere şöyle birkaç kelimeyle söyledim. Allah razı olsun hocam benim iftihar ettiğim, her zaman sohbetlerini seve seve dinlediğim çok değerli bir ilim adamı. Allah ömrünü uzun etsin, ona da bir amin deyin. Allah hizmetlerini Ali kılsın. Allah bu memlekette, İslam aleminin üzerinde Muhammed Emin yıldırımların sayısını arttırsın efendim. Neden bunu mülhem olarak söylüyorum? Her gittiğim yerde de bunu hatırlatırım. Efendim, Hazreti Ömer'e radıyallahu anh'a sahabeler bir şey soruyorlar. Diyorlar ki, ya emir müminin Allah duanı veya dualarımızı kabul etse İslam adına İslam'ın geleceği için, İslam'ın menfaati için ve Müslümanlar için Allah'tan ne isterdin? Hz Ömer böyle bakıyor, siz ne isterdiniz diyor İslam adına, gelecek adına. Sahabelerin bir kısmı diyor ki ya emirin müminin biz işte şöyle şöyle Maddi kaynak isterdik, bahçe isterdik, arazi isterdik. Kimisi diyor altın isterdim. Kimi diyor işte şunu şunu isterdim. Ee, Hz. Ömer hepsine amin diyor. Ondan sonra kendisine diyorlar? Peki sen ey Resulullah'ın talebesi, ey müminlerin ikinci halifesi Faruk-u Azam. Sen İslam'ın geleceği için ne istersin? Ve ben de onun o istekleriyle amin dedirtmek istiyorum. Hazreti Ömer diyor biliyor musunuz dostlar? Ben ne bağ, ne bahçe, ne toprak, ne altın, ne gümüş. İslam'ın geleceği için, Müslümanların geleceği için Ebu zer Gaffari gibi, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi, Ebu Derda gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Huzeyfe gibi adam isterdim, adam, adam, adam. Rabbim bize o adamları göndersin. Tabii bu adamlar gökten inecek değil haşa. Bu adamlar bugün burada bulunan gençler, çocuklar. Rabbim umutlarımızı kırmasın. Ama şunu da söyleyeyim yetkilileriniz duysun, kardeşlerimiz duysun. İnşallah gelecek zamanlarda Kıbrıs'ta buraya gelen sahabeler adına mutlaka onları simgeleyen bir şeyin yapılması lazım. Bu bir sütun olur, bu bir mescit olur, bu bir şey olur. Ama lütfen Kıbrıs kıymetini bilsin, Kıbrıs değerini bilsin ki hepimiz öyle temenni ediyoruz. Bize sahabeleri unutturmayın. Eğer unutursak Ebu Derdan'ın dediği gibi Rabbim bizi onların yerine koymasın değerli dostlar. Adamlarımızı bir an evvel bu ümmetin imdadına yetiştirsin. Ve bizi Hz. Muhammed'in livayet ham sancağı altında haşreylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidine murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.